Alhamdulillah, lha daa, lha daa, lha daa. Vama kulla, nehdiye luna daa, Allah. Vama tevfik, yuğt salam, illa bila. Lqad ja, Ressulullah muhakkak. Cenû ala Muhammed, Allahu clem. Cenû ala Muhammed, Allahu clem. وَالُّوَ عَلَى شَفِي عِذُوَ لُو بِنَا مُحَمَّدٍ Allah'u sallallahu aleyhi ve sellem bu akşam ders olarak okuyacağız sözünde doğru olmak sözünde doğru olmak özünde doğru olmak ahde vefalı olmak işte doğruluk bu farz her işte doğruluk bize farz bu hususta allah Teala ne buyuruyor? Es-sagriyâhi vellezîne âmelû Ey iman etmiş kullar! İtte Allah'tan sakının! Haramlardan sakının demektir. Yasaklarından kaçının! Allah-u Teala'nın yüce hakkını koruyun! ve kûnû ve olun ma'as-sâdikîn Doğrularla beraber olun. Doğru olmak yetmedi.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 Çünkü burada para dağıtmıyoruz, şeker de dağıtmıyoruz, lokum elva da yok. Allah için geliniyor demekti. Allah için gelindiğine göre yine en doğru adamları burada bulursun. Bu demek değil ki buradaki herkes doğrudur ama yine en fazla doğru buradadır. Allah bu sadakatten ayırmasın. Amin. Amin. Bu sohbetlere, ilim meclisine gelmek, mesela benimle ilgili e, bu meclis, bu fakirin yani konuştuğu bir meclistir, sohbet meclisidir. Siz şimdi birbirinizle sohbet etmek yapmadınız, e benden sohbete geldiniz, Ben dinlemek geldiniz. Bir de Allah rızası hakikaten bu gelmeniz, e, bunu radyodan da dinleyebilirsiniz, internetten dinleyenebiliyor. Ama siz buraya geliyorsunuz. Bu gelmeniz çok önemli bir ibadettir. Adımlarınızı hacimle cevapları yazılır, şevaplar yazılır, büralar dökülür. Bir de şunu, tabi ilim meclislerine, iştiraklı faziletlerine dair bütün hadis-i şeriflere uyar. Ama, bir de şu mesele var. Maç, efendim televizyondan seyrediliyor mu? Seyrediliyor, kanalları var mı? Var, bazı bir kanallar var, bazı maç kanalları var, bazı, şu maç, şu kanalda ne ilanları var, onlar onu zaten çok para vererek alıyorlar. Sonra onların aralardaki reklamlarla çok köşe oluyorlar. Onun için önceden kapışılıyor o maçların şeyleri, paylaşımları. ve bu millet şimdi niye o kadar adam hem de para verip biletle beraber niye gidiyor şey? Stada. Stada niye doluyor ya? Yani. Sıttan dinleyene 70 derece fazilet mi var? <gülüyor> Seyredenem. E yok. Fazilet yok, sevap yok. İçiş, kapış çok. Risk var, ölen var, yaralanan var. O sonra bir de para var, bedava da yok, para da var ama adam televizyonda da canlı olduğu halde gidiyor sırada Bu şarkıcılar konser veriyorlar, millet doluyorlar Ya e Bunlar da işte televizyonda söylüyor, radyoda söylüyor, cd'leri var, internetten hepsini dinliyorsun ama nereye gidiyorlar illa? Yirmi bin, otuz bin, 40 bin, 50 bin toplananlar var meydanlarda bazı şarkıcılar yani mesele dinlemek değil, illet canlı gidiyor oraya. Yani, halbuki orada daha uzaktan daha zor görüyoruz. Ekranda daha yakın görüyoruz. O mesele ne? O havayı yaşamak o cehennem hava mı baksın. <gülüyor> havayı yaşayacak, hava teneffüs edecek, o havayı teneffüs edecek, heyecanlı oluyor Onun için, hakikaten radyodan, internetten dinleyenler şunu bilsinler ki, şurada dinlemek, şurada sohbette şuraya da gelmek ve beraber olmak, sadıklarla beraber olun, a.s. kelimesinin emrine imtisaldir. Yani radyonun her yerden dinlenir ama burada Allah için adım atmak, Allah için bir araya gelmek, Allah için toplanmak, Allah için dağılmak, cemaatle namaz kılmak, zikir yapmak, ilim meclisine iştirak etmek, ne kadar hadis-i şerif varsa müjdelerin hepsi birden topla, sadıklarla beraber olmak, Şimdi sadık var meselesine gelince, Hoca ben sen sadık bir adam mısın? Ee, Soru akla gelebilir. Ben Allah'ın izniyle, Allah adına, din adına, Rasulullah adına, sallallahu aleyhi ve sellem, Allah. Efendi Hazretleri adına, Ulema evliya adına, büyük bir yalan, yanlış bir şey Buna kesinlikle kendimi etmek için konuşmuyorum. Ama tehdit nimet. Allah'ın bir nimetidir. Bunu anlatmak üzere konuşuyorum. Hiç yalan, yanlış bir şey ben bu cemaata söylemedim. Allah bir bir uydurmam. Allah adına zaten en büyük zalimdir. Asla yapar. Dolayısıyla burada doğru sözlülerle olup, sözünde durmak meselesi. Elimden geldiği kadar sözde durmaya çok gayret ederim. Yani her konuda özel hayatımda da, borç alıp verdiklerimde de, Efendim sadece ticari bir hayatlarım olmadı ama geleceğim dediğimde, gideceğim dediğimde de bu söze dikkat eden, sözünde durmaya çalışan bir Müslüman. E, hastalık, mazenetler ayrı bir şeydir ama mümkün verdi ve onu bile ağır hastalıklara rağmen sözlerimde durup insanlara geleceğim dediğimde gitmişimdir. Siz bunun bazılarınız şahidisiniz. Dolayısıyla inşallah okunan ayetler hadislerinde doğru mana veriyoruz. Bir yalan yanlışlıkla konuşmadığımıza göre biz bu vasfımızla sadık bir insansınız Sadık bir insansınız Allah sadakatımızı daim ettirsin. Amin. Mühim olan şimdi doğru konuşur da sonra bir de vakti yalana başlar. Böyle çok hocalar sadıttı. Bizi de Allah onlardan eylemesin. Bir doğruluktan ayırmasın. Amin. Onun için buraya bu meclislerde bulunanlar sadıklarla beraber gider. Buna şüphe etmeyin. Buna şüphe etmeyin. Efendi Hazretleri gibi Aslı Müceddin'i Gauss, Gauss-ı Azam, en büyük kutup Evliya'nın reisi, yetmez mi size şahit olarak? Adam dedi ki cükbelinin vaazına gidebilir miyiz? Dedi ona ki ya gideceksin? Dedi ki ya gideceksin? Bana konuş diyen o yüce zar size de ne demiş oluyor? Dedi de, Bana doğru duvarlara konuş demedi o Konuş diyor bana. Demek ki burada bir sahtekarlık ve hainlik olsa bu mübarek zat bu şey yol vermez. Evet. Biz burada söylüyoruz. Efendi Hazretlerimiz sizin emriyle başlanmış çocukluğumuzdan beri devam etmekteyiz. Bu sohbetler ondan öğrendiğimiz, Onun bereketleriyle size aktarmış olduğumuz. Onun konuşmalarıdır yani. Nefsi, şahsi bir şey buraya girmek ama ben de beşerim aşağı indikten sonra belki insanımdır, nefistir, gazap ama ben öfkelensem de yalan demem sevinsem de yalan demem mesela bu yalan işi çoktur bende hiçbir halde olmamalı ne öfke ne sevinç insanı yalana sevk etmemelidir bu yoktur ama aşağı indikteki halde tabii ki herkesin günah kusuru olabilir yani biz peygamber değiliz aşağı kusursuz günahsız değiliz onu konuşmuyorum ama şu noktadaki e, ayet hadis konuştuğumuz sohbet ve ilim meclisine biz nefis karıştırmayız. Buraya nefis karıştırmayız. Aşağıda nefsimiz var. Çünkü burada siz bize Allah için itimat edip geliyorsunuz. Buradaki yalan yanlış aşağıya benzemez. Bundan dolayı bizi muhafaza etsin. Allah Teala ederken samimi müminlerden bahsederken Ahzab suresinde ne buyuruyor? مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُ اللّٰهَ عَلَيْهِ Müminlerden öyle erler, öyle erkekler var ki Allah'a verdikleri sözde sadık oldular. Mecediyor sadıkları. Kaçmadılar. فَمِنُ men قَلَّهَ نَحْبَهُ Kimi muradına erdi şehit oldu? Handek'te, Uğut'ta, Bedir'de وَمِنُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ Kimisi de şehit olmayı dört gözle bekliyor وَمَا بَدَّلُوا تَبْد۪يلًا Onlar asla sözü değiştirmediler. Yahudi gibi, münafık gibi, İbn-i Selür gibi, Beyb-i gibi Uğud'un yarı yolundan dönmediler. Handet'te gelip yalan yere ne diyorlar? اِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَتُونَ Ya Resulallah bizim evlerimiz çok zayıf. Düşman duvara düşman bir duvara dayasak, kırar giren çok Çocuğumuz da korkuyor. Bize fışar et evlerimize bakma, tamir et Allah Teala buyuruyor. Ve mâ yeb-i avra. öyle zayıf değil diyor, dedikleri gibi değil. İn yurîdûne illâ şirâdâ. Onlar kaçmak istiyorlar. Ve dâb-duhlet aleyh min ektâryâ. Fümme sûilül fitnete l'âtevhâ. Düşman o diyor, onların evlerine, yurtlarına bassa, onları yakalayacak olsa, sonra da onlara gavuro olun dese, hemen seve seve gavuro olurlar diyor. Oh. Ve ma telefezü biha illa yesira. Çok az bir şey eğlenirler, turaklarlar, beklerler, ondan sonra tamam ya Amerika süper güç, kimse dayanamıyor. Biz de böyle Müslümanız diye kırılacak mıyız, gavuro olun der çıkarlar. Oh. Korkuda. Ve lebedkâlu min mükabülü Layılın önüne devam. Halbuki daha önce benle sözleşmiştiler, düşmana arkavelib kaçmayacaktılar. Ve kani ahbap Allah Allah'ın sözü mutlaka bir gün sorulacaktır diyor. Zaten de kaçışta fayda etmeyecek. Kullayın veya kumul fırar, invarar dümen öldürür kadın. Ölmekten ya da öldürülmekten kaçıyorsanız da habibim şöyle ki onlara kaçışınız asla fayda vermeyecektir. Gavur da olsanız kurtulamayacaksınız başınıza yazılan bela yine gelecek bari müslümanken gelsin de ahireti kazanın zaten o zaman çok az yaşatılacaksınız yani diyelim kaçtın kurtuldum zannettin nefsi kurtuldun Ecznala sen başında bekliyor yine nereye kurtuluyorsun kafirlerle birleştin gavuklara meylettin taviz verdin artık sırtımı sağlam yere yasladın Benle kimse uğraşamaz dedin sen kim uğraşamaz Gel aşağı sen devirecek biraz sonra zaten Dünya kaç dakika? Külmen derlediği asım okumun Habibim şöyle ki ki Allah'tan kim kurtarabilir inerade Allah size iyilik dilese veya kötülük dilese azap dilese kime gel olabilir kim maale ulabilir? Allah'tan kaydı ne yar ne de yardımcı bulamayacaklar. İtaat üzere olalım, ecelimiz nerede gelse bulur bizim için. Tahammül vermemek lazım. Sadık olmak, doğru olmak, dürüst olmak, müminlerden sözünde duran sadık erler var. Allah bizi o erlerden eyle ya Rabbi. Amin. Amin. En ufak dünya menfaatleri karşılığında dönenlerden etmemizi ya Rabbi. Amin. Bir hadis-i şerif. Hudûb-i sûtli ve in râitun fiileleke çok büyük tehlike görseniz helak olacağım, yandım, yıkıldım, biteceğim düşünseniz bile doğruluktan ayrılmayın. Fe yine <gülüyor> kurtuluş doğruluktadır. En <gülüyor> diye bir hatıra var kısadır böyle dükkanlarda falan da yazılarda görüyorum. En <gülüyor> neca ne demek neca kurtuluş nerededir fıskı? sud ne demek? Doğruluk. İşte onu okuyormuş. Fıstıstık diye. Şimdi Osmanlı zannetti onu. Arap cezan etmedi. Kurtuluş öyle fındıkta fıstıkta değil. Kurtuluş doğrulukta. Ama bu doğru söylesem yanacağım. Ya Yanmayacağım işte. Allah Resulü sana diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. Doğrulardan ayrılmayın. Doğruluktan ayrılmayın. Ben çok yerlerde böyle başıma şeyler geldi. Doğru konuştum ben. Tehlikeli yerlerde, mahkemelerde, degemelerde, çoralarla, boralarla. Hep doğru konuştum. Biz zararını görmedim. Yalan konuşsaydım yine aynı cezayı alacaktım. Bir de utanmıyorsun sakalımdan diyecektiler. En azından şimdi helal olsun Allah bunun arkasında dediler. Yine aynı cezayı alacaktım. Yalan konuşsam indirmeyecekler. Ama Mevla kızacak. Ve yalandan sakının ve Ya ben bu yalanı dersem kurtulacağım. Öyle görseniz de yalandan sakının feinle dileke yalanda helak var. Yalan konuştun mu? Mutlaka o bir çıkacak bir gün ummadığın yerden sıvıştın kurtardım derken ters gelecek. Yapma bunu ya. Ne bileyim? Cüneyt Bahadır Hazretleri. Hükeyeli rahmetullahi buyurdu: "Ma mınah edin talep emre bi sıdk ila terk, ve in lem mutikil kul elenkel ba." Bir insan bir işi doğrulukla, sadakatla isterse, her şeyde doğru, doğru bir şekilde isterse bir işi kavuşmayın, mutlaka ona ulaşıp tamamına ulaşamasa da bir kısmına ulaşsın. Allah bize tamamına erdirsin. Amin. Halis el-mensaile şahadetle bu sok, bir insan sadık bir şekilde şehit olmak isterse, yani isterken de doğru isteyecek. Yani dua yapıyorsun, bir amin derken bile ya kabul olursa diye korkuyorsun. Yani böyle insanlar var ya kabul olursa diyor amin bile gevşek söylüyor. Allah Allah. Tabii, neden der? o şehit olma, e gelecek yavrum biri kafamı kıracak, beni kesecek ki şey toplayacağım da. E şimdi bir de onu düşünüyor ya yatağında paça paça ölmek varken böyle karnımı mı dessinler ya şimdi? Bir amin diyor, yarıda bir duruyor, aa diyor falan mini diyemiyor ne dedi bu hoca ya <gülüyor> diyor ki, eğer diyorum gerçek manada Allah'ın dinini davasını yüceltme uğrunda canını kanını vererek Allah için ölmeyi isterse <gülüyor> yatağında da ölse şehittir diyor öbürü hak meydanında da ölse sadık dürüst değilse şehit değildir bu yatağında da ölse çünkü neden niyeti hakikaten şehit olmaktır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 Onun için dedi ki, seni biraz azledelim, geri alalım, sen biraz dinle. Halid ibn-i Velid'e çok koydu bu iş. Geri durmak, dedi, sen şimdi istirahat et. Harbe başkaları komandası, onlar da kazanıyor. Hani millet anlasın ki, sadece Halid'in hüneri değil. Bu İslam'ın bereketli bir meselesini Azri Ömer Efendi. İsmail etmek için, olayı Allah'ın böyle yaptı, yoksa Halid ibn-i Velid'in bir kabahatinden değil, haşa ama son zamanda da yatağında öleceği zaman ne dedi? Şu vücudumda dedi, kılıç, süngü, mızrak, saplanmamış vücudumda bir yer yok. Her yerime bir mutlaka bir şey ara girmiş Boş yerim yok. Amma dedi, ölemedim. Yani halde ölemedim. Şimdi dedi, kocakarlar gibi yatağımda öleceğim, görüyor musun? Başladı ama. Yani ama o şimdi şehit değil mi? En büyük şehit Çünkü Allah'tan gerçek manada şehitlik istemiş. Ya adam dedi. "La la ben ağrını üzü gözü. Korkakların gözüne uyku girmesin." dedi. Yani ne korkuyorlar, ola? olsam ben bir defa ölmüştüm." dedi. Her gelme bir şey girdim bil. Ama ölemedim işte. Teker geldim. Gel. Ölüm yok. El-Usayd el-Hudriye vallahi Sahabelen. Burada Ebu Şeybe yatıyor o diye Allah'ın hudriği. Surun dibinde buralama. Onun kardeşi olmalı var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in süt kardeşi diye bir rivayet var. Onu çok kitaplarda görmedim. Osmanlı'dan kalan bir bilgi o. Ama bu Ali Kudri'nin kardeşi olma rivayetini kitaplarda gördüm. Kıymetli bir sahabeydi. Râillü bülmenâ fekennem melekenne zelâmin el-sema Rüyada gördüm ki diyor iki melek kökten indiler. Fekâlâli bana dedenmez bu? Doğruluk nedir? Sadakat nedir? Fekûl el-vevâbulâ Dedim ki sözünde durmaktır bana dediler ki doğru söyledi <gülüyor> hem tarifi çıktı meydana doğruluğun hem tarifi çıktı hem de dediler doğru söyledi tabi de tasavvuf eline göre bir sık bahsini açarsak o anda sadık madık bir tane bir tane adı sadık olandan kalır da kendi sadık bir tane adam böyle efendi gibi falan birkaç kişi kalır geri kalan dökülen dökülene yani o tasavvufa göre sadakat oho. Ya Allah belah! Ne iştir ya! Evliya Allah'ın işte ne demiş? Efendim? Adak yapıyor, gel bir adak yapıyor. Keri sallamaya başladı, fırtınak çıktı, gel bir adak yapıyor. Birazcık işte dikeceğim, direkt kadar mum dediği gibi. Evliya Allah'tan bir dediler, Efendi Hazreti dedi, der, Ali, sen de bir adak yap işte bela. Ne yapalım? Dedim ben de fileti yemeyeceğim. Zaten kim filetik diyor alakası var Ondan sonra fırtına o yana bu yana gemiyi attı bir atay Dur da dur başka gemi gelene kadar yüz yüzeceğiz Nerede bir daha gemi? Bekle bekle filden başka bir şey yok <gülüyor> Herkes keski kes, doğru diyor öleyim mi diyor adam Evliya Allah işleri Dedi ki ahde vefa doğru söylemek lazım Konuştuğunu tutmak ne Mübarek öleceksin ne yapalım dedi öleceğiz Ondan sonra hepsi filan denli, yediler, oh dediler, sen dediler bu vaziyette ölümünü bekler, açtıklar. Bir de bir an, analarımı tanalarımı öyle büyük fil geldi, o koku alıyor. Kim yavrusunu yedi diye yavrularını böyle kokluyor. Kimde çocuğundan bir parça bulsa geliyor onun üstüne bir oturuyor, tak, adam aşağıda toz, köfte. Hepsini gezdi dolandı, yok. <gülüyor> Bir adaya mı düşürür adaya değil belki bir ada değil çünkü sonra onu kokladı onda bir şey yok hortumuyla ona attı üstüne o Sonra onu götürdü eklediği şey güzel yere Yani elli Allah'ın doğruluk anlayışı çok a gelmiş şey. Onların sözünde durma meselesi o ince işler. Mesela canımı çekti bir şey yemeyeceğim diye söz verir. Ama o sözünde dur. Ondan sonra yolda bir diyelim elma gördü. Bir şey helal. Bir sıkıntı da yok. Biz olsak ya boşu boşuna söz verdik şimdi. Elma yemeyeceğim diye söz mü olur deriz. Hemen ısırırız. Canımızı çekmediği zaman söz verir. Canımızı çekecek o zarar. Ama Allah böyle yapmaz. Bir, bir kere daha bir tanesi efendim elini uzatırken hemen manevi taraftan nida geliyor. Biz de böyle mi anlaştık? yani nefsi frenleme canının isteğinden engelleme ve nefsi alil heva nefsin arzusuna engel olma ama bu tabi bize nerede biz daha biz bir haramdan kurtulalım da öbür türlü elma armutu hele yiyelim Haramlar bırakamayız onlar sözünde durur sözde durmak Allah'a verdiğin sözde duracağım Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e verdiği sözde duracak. İnsanlara verdiği söze duracak. Bazıysa hocasıyla bir söz verir, şeyhine söz verir. Maalesef Zünnün Mısri, büyükleri, Veli radıyallahu anh buyurur. Es-sıdkü seyfullah doğruluk Allah'ın kırıcıdır. La yuza ala şeyh illa kata'a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 Olamağı. Yani Yanazrete Allah Teala hak kelimesinde buyuruyor. "Kale Allah Allah buyurdu ki Celle Celalu Bu yevm yenfa'u's sadikine Bugün doğruluk fayda verir. Bu kıyamet günü doğruluğun fayda vereceği gündür. Ama kime? dünyada doğru olanlara dünyada doğru olana buradaki doğruluğu fayda verir ahirette herkese diyecek la ilahe illallah Efendimiz Aleyhisselam Efendimiz Hazretleri buyurdu evladım cehennemizdekilerin hepsi ehli tevhittir ve ehli siçirdir nasıl iş ya? ama orada la ilahe illallah demişler evladım cehennemde değiştirdik la <gülüyor> ilahe illallah'tan daha doğru bir söz var mı Allah'tan başka ne yok? Ama onun burada demeseydim, orada dedim mi faydası var mı? Yok. Bugün doğru olduğunu fayda vereceği gündür. Ama kime? Dünyadayken doğru olanlara. Şefaat var. Ahirete şefaat var mı? Var. Ve Rabbinin şefaat hakkı. Salawatu bala bilin alimcimein ulama'nın şefat var. Şehitlerin şefaat var. Radyeşirif de var. Yer boyu ve kıyamet seyleti. Üç cümle şefaat edecek. Ama şefaat kime fayda eder? Ya şefaat. Bugün şefaat fayda vermez. İlla rahman Allah kime izin verdiyse onun şefaati makbul. Kime şefaat edilmesini izin verdiyse ona şefaat yapmak makbul. Ve Allah kimin sözünden razı olduysa. Ne demek? Dünyada konuştuklarını beğendiyse, tevhid ehliyse, la ilahe illallah demişse doğruluk üzere yaşamışsa en azından la ilahe illallah dünyada demişse ahirette ona şafaat kemere yoksa yok yani ahirette iki tane konuşmacı çıkacak orda katardan adıyla ne vaat ediyor Bunlar birisi İsa Aleyhisselam'dır birisi de İblis aleyhillah ne bunların ikisinin konuşması yani mahşer meydanında yapacakları konuşma hakkında ikisi hakkında da ayet var Ne diyor? İsa Aleyhisselam konuşmasında ''Sübhaneke mâ ekudûlî en ekûle mâ leyselî bihâd Ya İsa Ey İsa soruyor Rabbim ''En tekûlte linnâsı tegidûnî ve umme-i ilâhine Sen mi dedin bu insanlara, bu Hristiyanlara Allah bırakır da beni de anamı da ilah tutun? İsa Aleyhisselam diyor ki ''Sübhaneke seni tenzih ederim.'' Hakkım olmayan şeyi söylemek bana yapışmaz. Ben demedim ödül. Şimdi İsa Aleyhisselam'ın bu şeyi, İsa Aleyhisselam'a gelen bu soruya karşı bu cevabı onu rahatlatıyor mu? Rahatlatıyor. Bir sıkıntı var mı İsa Aleyhisselam'a? E İsa Aleyhisselam'a kapıyorlar. Allah'ın oğlu diyorlar ama zarar var mı ona. Zarar yok. Çünkü hayatında doğru mu yaşadı? Doğru yaşadı. Şimdi gökte, semada. Yanlışı var mı? Yok. Yalanı var mı? Yok. اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ حَصَبُوا جَنَّهِ Ey müşrikler! Siz ve Allah'a bırakıp tatlılarınız cehennem odunsunuz. O zaman İbn-i diye bir müşrik vardı. Ey İsa'yı da tapıyorlar, Hristiyanlar, Rüze'yle tapıyor, Yahudiler. O zaman onlar da odun, cehennem odunundur. مَنْا <gülüyor> نَدُونَ اِنَّ الَّذِينَ سَبَقَدْ لَا اُمِّتْ Hakkında ezelde güzel karar geçmiş İsa gibi O gibi gibi Onlara insanlar tapsa bile Onların isteği dışında Onlara bir zararı yok Onlar cehennemden uzak edilmişler Çünkü İsa aleyhisselam dünyada sadık idi Orada da dedi ki Ya Rabbi, ben demedim bunlara bana tapın Bunlar kendi uydurdu İsa aleyhisselama da bir zararı olmaz Ve iblis Kale-i şeytanülemmar kurdu ya Cehenneme eli cehenneme gitti. İblis lanet halkalarını takılmış, ateşten bir kürsüye çıktı. Bütün cehennemliler etrafına toplan. Bu buraları iyi bilir, eskiden buralardaydı. Belki bir yol bilir mi diye. İnna allâhu a'edekum ve Allah size hak olanı vaad etti. İslam'a girerseniz, iman ederseniz, salih amel işlerseniz, cennet vaad edin. Yoksa cehennem var dedi. Ben de size cennet yok, cehennemde yok, bir kere dünyaya geldiniz, ye geçin yatın aşağı dedim. Ben sözümü bozdum. Ay Allah belanı versin, başladılar lanet okuma, bunu demeye mi toplantık? E ne diyecek cehennemde o da senin gibi yanıyor, ne diyecek? Sözümü bozdum, zaten sözümü bozdum demeye bilmiyorum ki, zaten de Cehennem hak olduğu ciddi meydana yanıyorsun bir yandan yani, ne? Hani yoktu? ''Ve makarnir ya alem Sultan!'' ''Ne bana sövüyorsunuz be?'' dedi. ''Ben sizi iple mi çektim?'' dedi. ''İlla hamdâvdûkûm, fısfısfıs bir vesvese verdim, fesvecevdûmî, siz de canınız ekşili istiyordun.'' dedi. ''İpi çekmeden siz geldiniz.'' dedi. ''Mânebî musluhîkûm ve mânebî musluhîkûm, siz de beni kurtaramazsınız, ben de sizi imdat edemem.'' İnne Beni Allah'a ortak ettiniz, bana taptınız. Ben inkar ediyorum. Ben Allah'ın ortağı değilim. İnne Şimdi İblis doğru söyledi mi? Burada söylemedi. Söyledi. Fayda verdi mi, vermedi? Vermedi. Niye dünyada doğru söylemediğinde Allah ya Rabbi ya Rabbi. Sen doğruluktan ayırma bizi ya Rabbi. Doğru inançtan, doğru amelden ya Rabbi. evlerden Allah'tan korkun sadıklarla beraber. Esasında bu ne hakkındaydı biliyor biliyorsunuz Üç tane sahafeden zat onlarda kıymetli onlar da kremeli insanlar, Şafî bin Malik, Mirâr bin Rabî'a, Hilal bin Mümele, bunlar kabuk muharebesinden geri kalmışlar. Yani işte. Bizim iyi atlarımız var falan yola yetişiriz biraz kafile yola alsın falan derken işte işleri falan sonra da dediler çıksak da yola yetişemeyeceğiz zaten boşuna falan derken işte kalmalar bunlarla ilgili çok acayip ayetler nazil oldu. Yani size işte evet. Rabbim onlara söylüyor: Ey iman edenler Allah'tan sakının sadıklarla beraber olun. Ne demek? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem nerede? Tevuk seferine Sefer'in eci. Ebu Bekir nerede? Diyor, Hazreti Ömer nerede? Hazreti Ömer nerede? Hazreti Ali nerede? Hazreti Siz niye geri kaldınız diyor bu üçüne. Hadi münafıklar geri kaldı. E siz sahabesiniz, Müslümansınız. Ey iman edenler, sadıklarla beraber olun. Allah'ın dostları nerede? Camide. Sen yatakta. Sabah namazında dostlar camide. Sen yatakta. Olur mu? Olmaz. Sadıklarla beraber. Olun. Şimdi sohbet saatidir. Cemaat nerede? Burada sohbette. Sen nerede? Vallahi. Şafirim geldi de şafirlere gittik de bu. Çuvalam son haftaydı. Bir mübarek cuma gecesini ilme ayırdık. Niye gelmiyorsun? Sadıklarla beraber. Siz benim gibi hoca bulmuşuz. Şükredin. <gülüyor> yani şükredin derken ben idare ediyoruz birbirini yani siz beni, ben sizi. Köyler sağlar bir bu ne böyle hocalar var şimdi İsmail Adem'in hoca var mı? <gülüyor> millete bir fırça bir fırça kâvurluk yapmayın diyor lan diyor cemaatler <gülüyor> böyle bir tabi adam yani dizlerinizi birleştirin diyor düz oturun bakayım kâvurluk yapıyorsunuz ha. böyle hocalar var kapıda para vermediğimdi sövenler var acayip insanlar var yani memlekette bazıları da böyle var <gülüyor> bir tane hoca demiş ya <gülüyor> yahu dedi Eskiden dedi, 500 e, ne derim yeterli topluyorduk dedi şimdi 300 yeterliye düştü. Bu ne iş kız cemaatimiz biz. Adam bize geldi. Hoca ben de sarar ediyorsa kapatalım dedi. <gülüyor> şimdi biz para mı istedik? Dolmuş istedik. Bilet mi kestik? Jumlu yaptık. Bunu mu yaptık? Bedava sohbet. Gülen aldı, çıkın dışarı. Ne var? Sadıklarla beraber. Bir de ahlak meselesi. Sert olursan eski kaçar. Velekün defazgal galil vakat katı olsan, kaba olsan, kötü ifadeli olsan, denkallolun havlik ha bütün sahabe dağılır diyor. Ne olursa olsun peygamber olsan diyor, insanlar sert konuşandan kaçar diyor Allah. Yani ki ben hem sert konuşurum, hem yumuşak ama dozunu ayarlamak meselesi. Ben sana hitap etmiyorum ki ben nefsimi hakaret ediyorum. Burada var kızdığımız huylar var. E bende de var. Allah bizi ıslah etsin, idaat Yani ben, bu işler bende yok, siz şöylesiniz, siz böylesiniz demem. Nasıl diyeceğim? Öne diyeceğim konu. Hakikaten müşterekiz. Günahlarımız, şeyimiz, hepimiz birbirimizi Allah'ımız affetsin diye istiğfar ediyoruz. Birbirimizin affı için dua ediyoruz. Sizin duanızla biz yaşıyoruz. Onun için sadıklardan ayrılmayın. Sohbet sadık, sohbet.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 Bir manevi birliktelik vardır. Ruhani sohbet. Bu ne demektir? Manevi sohbet. Rabıta demektir. Gözünü kaparsın, onu kendini onun yanında hayal edersin. O seni görüyormuş gibi hayal edersen onun yandasın diye. Onu Allah'ın aynası kabul edersin. Feyzin, menba. Mevla'dan nurlar yağıyor, ondan sana aksediyor, yansıyor. Böyle bir e, tasavvur Rabıta kısaca. Bu da nedir? Çok kesirlidir. Ve zaten en bu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 Nasıl söylüyor? Yani bin yıl ömrün olsa ah vah diye bağırsan Allah'a kavuşamazsın. Allah'ımıza kavuşan bütün veliler manevi sohbet rabıta yaparak bir mürşidi kâmile bulup onlar rabıta yaparak Allah'a kavuştular diyor. Onun için rabıtasız çalışan bu yolda deli diyor. Çünkü beraber olun diyor Kur'an. E, beraber olun. Peki bu beraberlikte her zaman beraber olmak mümkün mü? Değil. E şu anda zaten yanında durmak çoğunuz gün hiç mümkün olmuyor. Ama size o imkan şu anda hiç kalmadı. Diyelim. Ama Allah Teala mümkün olmayan bir şey emreder mi? Emretmez. O zaman ne var burada? Manevi beraberlikle bu ayetin sınırına dahil olursunuz. da yaparsanız inşallah. inşallah. Sadıklarla beraber olun. Tabii Rabı da usulü adamı, var. Bir ehlinden öğrenmek lazım. Yani en kolay iş makarna yapmaktır dener ama bana bir kolay makarna versen hamur ederim veririm sana. Çünkü ben makarna yapmadım iş bilmiyorum onun da usulü. Hanıma soracaksın değil mi? E, bu unun da ehli vardır öyle. Ben de Rabı yapıyorum diye gözünü kapatıp Hindi gibi oturup böyle Ne yapıyorsun? Rabuta yapıyorum. Ne biliyorsun ki Rabuta nedir şimdi? Rabuta da raddiyeden gelir diye al oraya da yapıştır buraya. Değil ki bu. Koca Rabuta hakkında kitap yazdım. yazın. Adam diyor ki, rabıtayı açıklar mısınız? Dedim, ben ne yaptım sana 5 dakikada nasıl açıklayayım? E biraz da okuyun yani. Rabıta kitabını okursanız ufkunuz çok açılır. Çok değişik alemleriniz olur. Kitapla da olmaz. O kitabı da alsanız yapraklarını böyle muska niyetine yutsanız yine rabıta olmaz. Ondan sonra amel etme mesafası devreye girer. İlim başka, amel başka. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri, çok hadisler var. Birkaç hadisleri okuyalım bakalım. İbn-i Mesut o adayallahu aleyhi ve sellem hadisleri. İnnel kelim La yasbuhu minu ciddun ve la hezbun. Yamanın Ciddisi de olmaz, şakası da olmaz. Şakayla yalan söylemek cehbet midir? Değil. Bu balağın yapmak nedir? Abartmak demek. Abartmak nereden gelir? Yalandan gelir. Abartmak ne demek? Bir ke iki demeli. Halbuki bir var ortada. iki dence ne oldu? Yalan olmadı. Ya şimdi burada kaç kişi var? Bir bin kişi var. O beş bin kişi vardı sohbette. Dediğin zaman attın yani. Attın ama böyle bu doğru bir şey değil Ya ne var ya ne var yok laf gelişi, laf gelişi yok atıyorum bir de bunu çıkarttılar şimdi atıyorum çünkü ne atıyorsun atma <gülüyor> lan atma böyle atıyorum demek yalan konuşuyorum demek böyle lafları alıştırmayın dilinize ağzını en fazla tahminimce zannediyorum gelebilir paylı konuşmalarda Evet, orada 5 kişi vardı. burada 5 kişi olmaz yani şimdi burada bir kişi bekliyorum. Ben de bilmiyorum kapıdan cihazdan sayıyor bazı soruyorum. Evet, bin kişi, 1300 kişi falan oluyor. Bak ee, üst alt aynı tam şu şey. oralar dolansı kışır izdâmbul. Bu başka olur iki de olur ama normalde şimdi burda bunun doğru bir şey değil. E şimdi kendi hocanı büyütmek için veya şu, adamın boyu bir altmış, bir boyu var. Yani yalan da bir santim bile yalan konuşmak caiz ki niye yalan konuşuyor? Yalanın diyor şakası da şakada da gelmez ciddiyette de gel. Hani bizim millet biraz şakada pay veriyor yok pay yok diyor Atatürk. Bile yide bir adam olma. Söz verse sonra çocuğuna verdiği sözü tutmasa bu zaten çocuk dese kâhî değil diyor. Niye söz verdin? Çocuk yolda bir at gördü, aa baba bana da at aldı, alacağım yavrum, nasıl alacağım atı? <gülüyor> Nereye koyacaksın atı? <gülüyor> al bakalım, kalamam, ne dedin ona? O da çocuk iki devir at al bana, söz verdin bana. Ya oğlum sen hiçbir şakadan anlamıyorsun işte, atlıyorsun. Ama çocuklar da hiç uyumlu ya onu koparana kadar, ondan sonra köye kadar gidersin Yani bu eve altınmayın yani. Yani, bu çocuktur, bu delidir, deli, bu şudur, söz verme o zaman. Doğru adam böyle iş yapmaz. Doğru adam, ben çocuk anladım. Ne yaptı? Ata böyle, elinde böyle yapıyordu. Büyük bir alim, İmam Bukhari'nin de şeyhi olacak. İmam Bukhari ne yapmadı? Ben bunun hadis-i vaatini dinlemem dedi. Niye atık andırıyor, feda andırıyor. Elinde yem yokken böyle yaparsan. hayvana karşı bile aldatma yok. Doğru olacaksın. İnsut ve ihlil bir doğruluk, iyile sevaba götürür. Ve nelde bu ihlile cennete, iyilik ve sevap cennete kadar götürür. Ve nelkezi bu ihlile hujjuru, yalan günaha götürür. Benim vucudu yetilerden günah ateşe götürür. Bak sevkiyat belli, iddiyat belli. Yol güzergahı belirlenmiş vaziyettir. Bu nereden gider, bu nereye çıkar, sormaya gücüm yok. Doğru konuşuyorsan cennete gideceksin. Yalan konuşan bir adamsan cehenneme gideceksin. Bunun mutlaka götüldüğü buraya. İnne ukalı sadip sader kemar, ukalı ilki adi keder ve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 İslam hiç alakası olmayan, şimdi şey söylemeyeyim, kesim söylersek onlara layık olmasın. Ama bunların ortak görüşü doğru konuş, e neler? Yani dünyada da adama doğru konuşuyor derler ya, sadahirete kalmazmış. Öbürlerinin de durumu ortada. Namaz üç vakit dersen, Yahud Hristiyan cennete girecek dersen, buna Yahudi de yanmıyor. <gülüyor> Yahudi diyor ki, ben cennete gideceğim ama diyor, sen böyle dememen lazım, senin kitama göre diyor Yahudi. Sen de benim kitabımı okuyorsun, ne yapıyorsun acaba diyor ya. Yani Yahudin isyanı cennete sokuan hocaları Yahudin isyanlar tutuyor mu? Lan ya bu kendi dilini satmış diyor, bizi de satar diyor. Yine beni daha çok beğeniyorlar. Niye? En azından dedik doğru konuşuyor diyor. Siz cennete gitmeyeceksiniz diyor diyor. En azından atabın ne dediğini güvenebilirsin diyor yani. Bu öbürü diyor bize kazık katabilir diyor. Çünkü kıvırdı diyor. Hakikaten <gülüyor> böyle. Hani ne derler başkasına, başkasına yalan söylüyorsa sana da yalan. Söyler veya başkasını sana tenkit ediyorsa seni de başkasına tenkit başkasından sana laf getiriyorsa senden de başkasına laf götürür bu kadar Allah'ı doğruluktan ayırma ya zor oyunu bozar ya Rabbi bizi zora düşürme ya Rabbi dayanamayacağım ziddihanlara tabi etme ya Allah'ım rezil rusfayı etme ya Rabbi. Amin Allah'ım salli ala seyna muhammed ve ala aliyyusalli وَإِنَّ الرَّجُولَ لَيَا صُدِّقُوا حَتَّى يُمْتَبَعِدَ اللّٰهِ صُدِّقَ Bir adam doğru söyler, doğru söylemeyi şiar edilir, adet edilir, devamlı doğruluktan ayrılmaz Allah katında bu kişi Sıddık defterine yazılır. Sıddık ne demek? Çok doğru edilir. Çok doğrulayan ve çok doğru ve doğrulayan. Doğruya doğru değil. Bu işin başında kim var? أَبُوْ بَتْرِنِ الصُدِّقُوا رضي الله تعالى bu mübarek zarf doğrulukta alev olmuş yürüstükte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra Kureyş toplumunda Mekke döneminde ikinci doğru insan kim? Hazreti Sıddık oluyor. hiç yalanı yanlışı yok evet ve innel abde ve innel racüle ekbi bu bir adam yalan söyler Yalan yazalı Yalan söylemeye devam edip bu yalan bir de alıştın mı? Ayak üstü bir yalan. İki adımda uydurmak. Ondan adama borcu var, günü geldi. Ya annem hastanede, bugün tam çekiyor diyecektim. Babam şu kırk ya. Var anası. İşte geçirecek işte. Baban da kriz geçirecek, ana da geçirecek. Yalan konuşuyorsun çünkü. Kriz geçirmedi ama yalan konuşuyor. Abi. El bela, böl, bir bela neye bağlıdır? Konuşmaya bağlıdır. Adama kalkıp, efendim, borcu erttireyim, çekiz edeyim, biraz geciktireyim diye ayağın kırıldı dersen, birazdan kırılacak. Belki. Hadis-i Şerif'te diyor ki, konuş, ne konuşursan bela başına gelir diyor. Niye yalan konuşuyorsun? E para bulamadım. Bulamadın de o zaman. Herif ne yaptı? Düşündü, düşündü, düşündü. Kaç ay parayı da bulamadı. ya adama dedi ki, ben de ödemiyorum dedi. Biraz da sen düşündü en azından doğru dedin ha e şimdi anamın ayağı kuruldu demeyen yok ki ben bu parayı biriktiremedim gel de ara bulursan al yani bu durumdaysan hakikaten böyle yap diyor değil de onun yalanlar şimdi köydeyim de efendim geleceğinde burada da bir sel oldu bilmem ne zaten şimdi sel ol sahabetlere gibi yeme eskiden yalanlar çok daha ciddi oluyordu yani. Adam nereden köyde sen olduğunu 15 beş gün sonra duyacaklar. Yalan yapma ya. Sıkıştın, ödeyemiyorsun bir şey. Ne yapacağız? Bir adam yalana alışırsa bu hemen bozuk para giriyor. Her yerde onu kullanmaya başlar. Bazıları falavracılığa, yalana bir alışıyor. Allah Allah. Ta <gülüyor> adam Allah bir dediğine başka bir şeye inanasın gelmiyor. Adamın bütün güvenliği gidiyor. Bazı kere de hakikaten doğru söylediği de oluyor ama... Yani var öyle adamlar hep acaba ya hep son işareti. Bu kadar güvensizlik olur mu ya? Karın ne yapsın, çocuğun ne yapsın, kimse ne yapın? Böyle hayat yaşanır mı güvensiz ya? İnsan yalan söylemeye devam ede de, hatta Allah, Allah katında ne yazılır? Kezaba. Kezab ne? adam suratına döküyorlar da yapıyorlar suratını. Kezab o değil. Arapça'da kezab çok yalancı demek. Allah katında, defterde, meleklerin dosyasında bu adam kezzap. Büyük bir yalancı ve sahtekar. Bir de bu insanlara yalan söyleyen, bir de Allah adına yalan söyleyen, bir de din adına yalan söyleyen. Örtünmesen mesende olur. Oruç tutmasan olur. Üç vakit kılsan olur. İmsak bir saat daha yesen olur. Bu kezzaplar ne olacak? Allah'a. Bu kadar yalan olur mu ya? Resulullah sallallahu teala bir konuşma yaptı. İbn-i Ebi Şeybe Ahmet ve Beye Kınuvat ediyor. Esma Biddiyezid radıyallahu anh'a annemizden Kainat Efendisi buyuruyor. <gülüyor> Mâ yehmilukum ala entetâbe'u alel-kedif kebâ harashu ferâşu finnâ Kelebekler ateşin etrafında dönüp dönüp dönüp Ateşe hayran olup, içine düştükleri gibi başları dönüp ateşin içine düşene kadar dönerler. Siz niçin yalana böyle meraksınız? Bu kadar yalanın etrafında dönüp dönüp içine düşüyorsunuz. Küllü'l-kedi, <gülüyor> büktebu alem-i adem Bütün yalanlar insanın aleyhine, sol tarafa yazılır. İlla racülün <gülüyor> kedeve fî hadihâti had Ancak bir adam hatta yalan söylerse yazılmaz. Harp hiledir, harp Ne oldu? Düşman seni yakaladı. Ondan sonra dedi ki cephanelik nerededir? Yalan söylemek günahtır. Ha cephanelik buradır. Böyle <gülüyor> olur mu? O doğru yalandan beter. Ee, <gülüyor> Efendi Hazretleri dedi, adam oturur namaz kılıyor musun? Dedi, ne, ne yalan konuşayım? Kılmıyorum. E dedi doğru konuştun da yalandan beter oldu dedi yani. kılmıyorsun ya. Kılmıyorsun, nasıl kılıyorsun ya Tabii e tabi doğru Ne yalan konuşu. Bir de o laf var ya. Ne yalan söyleyeyim falan. Işte. mı? Çünkü Yalan söylenecek yerde var. Hatta olursan düşmana ne yapmayacaksın? Müslümanların yerini silahını, kefanesini söylemeyeceksin. E üslahın beylesine iki kişinin arasını düzeltmek için yalan caiz. O onun aleyhine konuştu. O onun aleyhine konuştu. Gittin ona dediğin ki o seni methetti. Gittin buna dediğin ki o seni methetti. Adamları barıştırmak için. Tam barıştırırken, ya beni etmesi etmesin teşekkür ne lan ben seni medet etmedim derse sen de rezil oldun başta mesela. <gülüyor> onu da iyi dengelemek <gülüyor> lazım. Yani, onu kılıfına uydurmak lazım. Kabak gibi ortaya çıkacak şekilde olursa daha beter düşman olurlar. Baktın ki ben bunu beceremiyorum, girme o işlere. Çünkü adamlar harbeder durup bile. bir de. İki kişinin arasını düzeltmek için Evrocu'nun İlla racülün evracülün Yuhat dizim rahat yolluyor bu ya bir adam da hanımına hanımını razı etmek için yalan söylerse buna izin var ama başka karıyla yatıp kalkıp değil ha köbes tağrumu metre tutmuş bin metre tutmuş sonra hanımına yalan konuşuyorlar caiz ne cayiz yaptığı iş yalan zaten bunun cayizim olur <gülüyor> bu nasıl bir şeydir bir anana para versen karılar istemez bu iş. Hiç anana babana bir haçlık versen karılar duymaz. E şimdi o da orada sana sorsa sen anana falan para gönderiyor musun arasına? Yok yani adam. <gülüyor> Anam bana gönderiyor. Öyle de <gülüyor> yine sen anana babana haçlık ver. Ya da doğruyu deme. Ya bizim karım memnun oluyor. Sen boş ver benim nasihatımı dilsen. O biriktirir biriktirir. Bugün bir, bir şey ister ''Yok paramız.'' dedim ''anana veriyorsun.'' demişti. ''Gel, kardeşim sen hanını babana ver, kardeşine ver, akrabana ver, fakir fukaraya ver.'' ''Hanıma da vermiyorum.'' de ya. ''Fork içiniyoruz hanım be, amkası benim.'' Şimdi bir, bizim hanım dinliyorsa ''Yardım.'' Demeksem böyle yapıyorsun diyeceksin bana. Ne derse desin kardeşim, yalan cahil Evet. Buralarda cahit. Evet. Ebu Bekir radıyallahu anh'dan imadiyatı hafsettir. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Elkeli rücanibül iman. Yalan imana zıttır. Yalanla iman hani bir araya gelmez derler. Bu çok hadisten alınmak üzere. Yalan imana zıttır. İmandan uzaktır. İman oradaysa yalan bu taraftadır. Yalan imanın yanına yanaşamaz. Bu ne demek ya? Yalancılık, imansızlık oluyor. Çok tehlikeli bir şeydir. Hani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilir. Hadiseyle soruyorlar. E ey gönül mümin, cebanen. Mümin korkak olur mu? Naam, olabilir. Bazı Müslüman korkak olur. <gülüyor> ya yoldan kaçar. E ey gönül mümin, bakıyor. mümin cimri olur mu? Naam, olur. Bazı mümin üstten sıkaraktan yalar yani. Yemez yedilmez Cimri olur. E gönül mümin, kethamen. Mümin yalancı olur mu? Kalala. Yalancı olamaz. Mü'min zina eder mi? Düşebilir. Günah. Mü'min zina edebilir. Mü'min hırsızlık yapabilir mi? Yapabilir yani. Yapar yani. Mü'min yalan. Yalan konuşamaz. Nasıl iş ya? ne kadar büyük günah bu yalancılıktan. Ne kadar nesil olduk ya. Yapmayalım bu iş ne olursa olsun. Dikkat edelim. Çünkü düşünsene adamın yalan konuştuğunu. Ben Müslümanım diyor. Eğer o da da ki Yalan konuşuyorsa yalandan Müslümanım da der, anladık mı? E ben seni Müslümanına nasıl vereceğim? O Allah'ım Celle Celaluhu Rabbim kuyularımızı ıslah eylesin. Amin! Amin! Amin! Sa'di de evi vakbas, radıyallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerifte Resulullah buyurdu, sallallahu aleyhi ve sellem. Yutba'ul mü'min alâ külli şeyh, mü'min her huyda bulunur. İllel hıyanete veşkedir. Mü'minde her huydan olur. Huy, ahlak yani cimdilik, hırsızlık, ne bileyim, gıybel, tetikol, oluyor ya Müslümanlar yapıyor mu? Ancak Müslüman'da kainlik huyu olmaz, bir de yalan huyu. Kainlik de gelmiş. Ben ne kainler gördüm ya. Yanımda gezdiler, yediler işte, o kadar bana hoca hocak dediler. sonra benim aleyhü neler? Mü'minde her huy bulunur, kainlik ve yalan bulunmaz. İnel mü'min le Allah'a hidayet et. Müminde çok güzel huylar var. Alel-cün. <gülüyor> Değişik huylar var. Cömertlik olur. Ne alvel-kuhur cimrilik olur kötü. Rahmetli <gülüyor> huyluk güzel ahlak olur. Kabalık olur, sertlik olur. Böyle Müslüman da var. Kasma gibi maşallah. Böyle çok ahlaksız Müslümanlar var bak yani. gel. Kötü konuşuyor, bağırıyor, seriyor. Namaz takılıyor ya. Ya oluyor yani bunlar. Ama velaykul mümin alel-kezi mümin yalan kuyunda Bulunmaz ve lakum kedname asla yalancı olamaz. Allah'ım ya Rabbim ne zor iş ya. Allahü anhi vâfettiler hadis-i şerif nefi sallallahu aleyhi ve sellem el-kedif yusevvidul vey-yalan dünyada ve ahirette insanın yüzünü kara edecektir sipsiyah olacak suratı, Allah müsvedde çok kötü bir şey ya ahirette herkes görüyor suratı ya bu, bu da zaten nereye gidecek mizana falan bir yok herkes bilmiyor suratı siyası cehennem için ben söz taşımak da kabir azabıdır Allah, bu da çok yaygın bir kötü huy. Ya Rabbi temizle bizi. Ya Rabbi nefislerimiz Senin elinde, kalplerimiz Senin elinde. Allah huylarımızı ıslah ile ya. Hiç bu yalan sevdarsını, dedikodu yapma sevgisini kalplerimizden sök çıkar al Ya Rabbi. Amin. Doğru konuşur bizi ya. Amin. Amin. <gülüyor> Aşağıdaki Allah anha devam ediyor. Ma <mâ> kana hulukun abghada ila Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem min el kedeb. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor yalandan daha çok kızdığı hiçbir huy yok. En çok yalana kızan. Ya. Ve biri yalan söylediği zaman o kadar içine otururdu ki yani o kişi o kadar pişman olurdu ki eğer Müslümansa tevbe edene kadar yani o adamın içi içini yerli ben Resulullah'a nasıl yalan söyledim? <gülüyor> <aleyhi ve> <gülüyor> Yine Nevvas İbn-i o Hazretleri hadis şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor Keburat hıyaneten entuhaddise ekaake hadîzen huveleke musaddikun ve ente bihikâbibun bakyam ne büyük hainliktir. Bundan büyük hainlik olamaz ki. Müslüman kardeşine bir şey anlatıyorsun, konuşuyorsun, o sana bir şey söylüyor. Sen ona bir şey, o sana doğru söylüyor, sen ona yalan söylüyorsun. Bundan büyük hainlik olamaz. Bir adam sana doğru söylüyorsa nasıl ona yalan söylesin ya? Hep bunlar günlük hayatımızda efendim maalesef yaşadığımız şeyler Allah Allah Allah Şuraya bak. Esma bint i Umeys radıyallahu anlatıyor. Ben Ayşe'nin radıyallahu anh'a kadın arkadaşıyım. Ee, onu hazırladık yani zifa için Ayşe annemizi. Efendim sallallahu yanına kadınlar topluluğu halde ona e, getirdik hanımının yanına. Ee, bir bardak süt var kendisi içti biraz sallallahu aleyhi ve sellem sonra Ayşe'ye uzattı radıyallahu anha o şey yapmadı utandı, almadı, yeni gelin olarak gelmiş yanına almadı, ben dedim ki Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem elini boş çevirme, yani geri çevirme süt veriyorsan al aldı içti Sonra dedik ne abiliyor Allah be kadın arkadaşlarına da bardaktan ver Allah Allah ne kıymetliler ya Rasulullah Hazım istediği şeyden altından içiyorlar yani bunlar da ne acayip bir şans Ben dedim ki diyor şimdi bizde tabii süt de az yemek yok ikram yok yani bir şey yok Rasulullah Hazım yanında bir çanak bir bardak yani büyük bardaklar gibi süt var hadi hanımına ikram etti. E, biz şimdi karışmayalım bu şey diye, e, aşağılamaz emretti. Bu onlara da ver, o da bize uzattı. Biz dedik canımız istemiyor. Dedi. keliben <gülüyor> Açlıkla yalancılığı dedi, karnında toplamadı. Yani canım istiyor ama yalan konuşuyorsun diye. Dedi. Dedim ki ya, canım bir şey istediği halde istemiyorum dersem yaman sayılır mı? Dikkat. Hani oluyor ya böyle utanıyoruz, utanıyoruz. Bazen diyorlar hani gel, yemek ister misiniz? Falan diyorlar. Karnımız da aç olduğu halde yok. kibarlığımızdan terbiye diyor ya yani çok terbiyeliyiz ya yok yok falan. falan. <gülüyor> Efendi Hazretleri falan, gittik İhsan Efendi Allah'a rağmenizi hocamız. Ümran edin bir hacı amcanın. O da öldü. Allah rahmet eylesin. Yaşlı bir zatdı orada. Adını daordum şimdi. Bilenleri sorsam hatırlarlar. Efendi yemeğe çağırdı. Efendi hazretleri günde iki kere yiyor. E zaten sabah yiyecek yemedi. Tesir falan yazdık çıktık. Dedik ki şimdi burada yemeyelim bir daha orada yemeyiz. Sabah da yemedi gitti oraya öğle sonra oldu. Zaten iki yiyecek ya onun için bu bana erken yemedik. Biz olsak yani yolda geçikebiliriz, sıkana O zaman bu ikinci köprü bile yoktu yani hani biz deyiz önceden biz biraz atıştıralım şimdi yol var uzun falan. o şimdi 2 öğün ya geliyor 3 geldim oraya mübarek adam da e, kıymetli bir adam çömerdi adam ama işte konuşma çekti öyle dedi muhlamaya değil mi size dedi <gülüyor> <gülüyor> muhlamaya değil mi size? dedi ama sofrada da gelmedi biraz oturduk biraz yarım saat malım saat falan sofra da gelmiyor şudur budur efendi hazreti mi bir şey yani istemiyoruz da demedi İhsafet demedi İhsafet demedi İhsafet Seni gözüne bakmak mı geldik buraya deniz Geldi demedi çabuk yemeği demedi İhsafet demedi çok doğruydu ya Macarik bir anlamı var Mert E ben sana tabi an istemiyoruz demedi ama E tabi umutlama yapmışız de mi? Adam da iyi niyetinden soruyor samimiyetinden Ama bazı adam samimiyetinden de karşı tarafı öldürür yani <gülüyor> Samimiyette karım doyurmuyor daha Aşkeldik bu muhalak adam ne soruyorsun bir şey lazım mı diye ya? <gülüyor> getir gelse yer, yemezse yemez. Bir de sorar getirir peynir de ister misiniz? Zeytin <gülüyor> de, ulan bari sofrayı tek tek ne soruyorsun? Koy bir şey, koy içine de baksa da. Hayriyetten <gülüyor> ben senden, hemen şunu da getir, getirdim. <gülüyor> Hayır mı? İnsan utanıyor. Ama işte bazen canıncıdır. Utancından istemiyorum diyorsun. İnnel kedip yükte bukebi ben. Hatta küdeybe tüp tüp küdeybe. Resulullah S.A. buyurdu ki yalan, yalan olarak yazılır. Çünkü istiyor musun istiyorsun. Ne diyorsun? İstemiyorum diyorsun. Allah Allah. Biz böyle şeyledik yalan saymıyoruz. Buyurdu ki büyük yalan, büyük yalan yazılır. Orta yalan, orta yalan yazılır. Küçük yalan, küçük yalan yazılır. Ya bu hastalarda çok yalan konuşuyor. Gidersin ziyaretten. Sabaha kadar gözümü Ya Yalan kaç kere kırptın. Yalan. Kaç gündür bir şey yemedin. İştahım yok. Mecun yiyor da onu yedim saymıyor. iştahsız ya. Yemedin de nasıl duruyorsun? Yalan. Hasta sağlap sakat. Yalan yok. E, yalan söylemeye mecbur musun ya? Allah Allah Allah. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah ibni, Hamiri ibni, Rabi'a radıyallahu aleyhi ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim evimize geldi. Ben küçük çocuktum, gittim oynamak. Annem bana dedi ki, Ya Allah Teala, o Yani Efendimizin yanına çağırmak istiyor. Çocuklar kaçıyor ya bazen, Efendi Hazretleri görüyor, çocuk kaçıyor bizim bazen. Yani küçük çocuk olsa, <gülüyor> ya bunu milletinin Efendiyi görebiyorsa, çocuk işte oynayacak. O da Rasulullah'ın yanına çağırdı, annesi dedi. Abdullah gel sana bir şey vereceğim diyor da sokacak Rasulullah'ın yanına. Sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullah sadece dedi, ma arattiğin çatıyorum. Ne vermek istiyorsun ona dedi de böyle dedi. Kadın dedi arattığını unutuyor, unutuyor Cemran. Hurma ver çıktım ona dedi. Yani hakikaten bir şey verecekti. Hurma vermek istedim. Ema ne, ema inneki ki levle tevâli lekû tibet aleyki kelibetüm. Şimdi gelse de hurma vermesen yalan yazılırdı sana dedi. Yani vereceğim diyorsun çünkü, ne vereceğim? Ne vereceğim, ne niyet ettiğin vereceğim. Yoksa yalan yazılır. Onun için içimiz rahat etmeyen işleri yapmıyoruz. Doğruluk, yalancılık. Biraz arada bir şeyler kaldı, anlıyorum siz. Normal hayatta gündelik konuşmalarımızda böyle laflar var. Bunları biraz inceleyelim. Haselip ne aliyoldu yallah nüvadan davadetler hadislerden buyudu, dama yeri bu, ilama la yeri Şüphelendiği şeyi terk et, şüphelenmediğini yap. Bir işte şüphe varsa onu bırak. Fey nasıl katıma, neyin evinde geli böyle mi? Doğruluk devamlı kalbi rahatlatır, yalan devamlı insanın kalbine hızlandırır ve sıkıntı verir. Zaten insan nereye bakacak? Madısar oldu yallah talimat eder belçete. Günah nedir diye sordu. el Elitmu ma hakim sadım, beterde defil nevs? Gönah içinde tereddütlü gelen, şüpheli gelen, kalbini kazıyan, içini böyle tırmıklayan bir şey varsa anla ki sakat. Ve inne feke işte efektifet işte, ya abi Her zaman mütlü bulamazsın, hoca bulamazsın. Kalbine tanış. Ve inne feke mütlü <gülüyor> ve bütün muftiler sana fetva verse de bir işe için yapmıyorsa ondan da. Ama tabii ki bu cahillikten doğan de teşhis değil. Yani Dil işlerinin meselesi başka, bir de şüphe meselesi var. Evet. Onun için kalbini rahat ettir. İnsan kendine huzurlu yapacak ya, içini huzurlandırdın, bu da sen huzurlu olursun. Ebubek-i Sıddık radıyallâhu anh ve adet deyip de diyor Firat-ı Şerif'te e sıddk doğruluk güvenilirliktir, ve-kez-bu hıyaneh, yalan söylemek hainiktir. İşte emanet. Diyorsun güvenilirlik diyorsun. Bir adam doğru konuşuyorsa artık onun güvenilirliğini icap eden en üstün masku var. Bir adam yalan söylüyorsa bunu da bana bir hainlik yapmadı. Ya sana bir hainlik yapmasına nüzüm yok, bir kazık yene kadar beklemene lüzum yok. Bir yalanını yakaladım mı bu haindir. Bu yapacak sana bir dolap çevirecek. Yalan konuşuyor başkasını, sen de konuşuyorsun. Kainik ben görmedim. Ne görmedim? Yalanını gördünce daha büyük kainik var diyorsun. İbn Abbas Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir konuşmasında buyurdu ki: "İnne Allah katında hataların en büyüğü, günahların en büyüğü el-lisanu'd-kadib, yalancı lisandır." O yalancı diller yarın ahirette yakılacak. Ve bu merkez düşemiyor Allahü Vücidinde. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona sorduğu, el ayet el evkân ile ki abden iki tane kölen olsa, e Uma ikin okuyup, edip bu kahdide, -e bir sana gâinlik etse yalan konuşsa, ve laqr -E la ikin okuyup, edip bu öbürü sana gâinlik etmese doğru konuşsa, ey Uma hakkuyle, bu iki köleden hangisini seversin?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 Senin yanında çalışan iki kişiden biri yalancı biri doğru söylüyor. Hangisini seversin diyor? İşte Allah'ın da kullarındaki tercihi buna göredir. Ya Rabbi bizi doğrulukla yaşayan ve senin katında tercih olunan kullarından eyle. Ya Rabbi halimize. Amin. Abdullah namaz olduy Allah diyor. Ya Resulullah sorduk ki men hayrun nas? İnsanların en hayırlısı kimdir? Buyurdu ki Dürekal bir mahmudum ve lisanı sadık, doğru dile sahip olan bir de sıcak kalbe sahip olan. Dinleyin arkadaşlar, doğru dile anladık. Sıcak kalp nedir? Burada takviyün, nüviyle değil, Bir kalp haramlardan sakınma üzere, temiz, nezi, günahsız, içinde kin yok, nefret yok, kıskançlık yok ise o kalbe sahip olan bir de doğru dilli olan. Ya da bunun eseri nedir? Bu neseri, dünyayı sevmemek, ahireti sevmektir. Bunun neseri nedir? Öyle bir adam dünyayı sevmiyor, görülüyor, sevmiyor, ahiret seviyor görünüyor, sevmiyor. Müminin fî hüsn-i hulûk Buyurdu ki, bundan sonra e, sırayla kim gelir? Güzel, ahlaklı olan mü'minler, kimin ahlakı daha güzelse, tercih sebebi Allah'ın dinde buna göre. Kalbi takva olacak, haramlardan sakınmak, Dilinde sadakat olacak, yalan konuşmamak. Bu ikisi de varsa üçüncü tercih sebebi güzel ahlak. Evet. Omer ibn el Khattab, r.a. yüce hadise. Kulu, la tenzilu ila salatihani wa ila ala Bir adamın namazına orucuna bakmayın. Bakıyoruz çok namaz kulu, gece diye tutulu, oruç tutuyor, altı günler tutuyor, altmış günler tutuyor, üç aylar tutuyor. Ama yalan konuşuyor. وَلَاكِنْ ila اِلَامَنْ اِذَا حَدَّتَ صَدَقْ وَاِذَا اَتْتُمِنَا اِدَّا وَاِذَا اَشْفَى Üç bir yedi olur, veria Bakın, konuştu mu doğru konuşuyor mu? Emanet teslim edildiğinde yerine getiriyor mu? Kızdırıldığı zaman, sinirlendiği zaman haramdan sakınıyor. Yoksa raydan çıktığı zaman sövüp Bazı adamın damarına, nasırına bastığı zaman başlıyor sövme, bu nasıl oluyor ya? Normalde emriya gibi. Zaten sinirlen, seni sinirlendirecekler de sinirlenmeyeceksin. Yoksa durup durur gel manyak derler. Tabarına basacaklar. Sen de haram yapmayacaksın. Söylemeyeceksin. Kötü konuşmayacaksın. Evet. Enes adı Allah buyuruyor ki bir adam bir yalan söylerse Allah ona o yalan sebebiyle gece tehekküte kalkıyorsa da gündüz nafile oruç tutuyorsa lan, teheccüdü ve orucu e, mahrum eder onu, mani olur. Bir yalan söyledi diye Allah, bir daha teheccüd nasip etmeyebilir azalama diyor. Bir yalandan sebep diyor nafile oruç nasip etmeyebilir diyor. Yani öyle bir tehlikeli günah. مَطَعَ الْوَرَّةِ Uzak büyük uzak, tabiinden olacak, huylu yola duyulan bir adamda iki hasret varsa, diğer amelleri ona tabidir. Namazını güzel kılıyorsa, bir de konuşurken doğru konuşuyorsa, iki şeyi varsa öbür işleri doğrudur bu adamın. İki tane ölçü verdi bize. Namaz kılarsa demiyor, namazını güzel kılarsa. Kudayvallı Allah buyuruyor, insanlar helal rızık peşinde arayış ve çalışmak, bir de doğru konuşmaktan daha üstün hiçbir zinete sahip olamazlar. Ebu Rabat, Abdü Hazreti, Ebi Rabat radıyallahu anh, Dünyada en büyük iyilik utanmak ve doğru konuşmak. En büyük rezalet hayasızlık ve yalan konuşmak. Hayasızlık ve yalan konuşmak. Yusuf bin Espat radıyallahu anh, bunlar büyük veliler, diyor ki İnsan doğru olursa üç haslet kazanır. Bir, sevimlilik kazanır. iki zanafet kazanır. Üç, heybet kazanır. Yani hem sevinir, hem sayılır, hem de beğenilir ve benimsenir. Yalnız bazı sıkıntılar var. Yani zora düşünen haller var. Doğruyu konuşsan olmuyor, yalan konuşsan olmuyor... Ee, bu arada kalındığı zaman insan had değil. değil işte iki insan arası ıslah değil, i̇şte hanımınla alakalı değil, böyle durumlarda ne yapılabilir diyor Hüseyin Adıyallahu'dan bir hadis-i şerif geliyor, Ali Neb-i Talip'ten de görüyor inne bilmeariz talizli konuşmak lazım taliz yani kinayeli böyle yaparsan Nâibnil racullel a'kile a'il kesip insanı yalancı duruma düşürmeyecek bir yöntem bulunabilir diyor. Hani ile büyüklerden diyor ki, zarafetli bir adam yani aklı keskin bir adam yalan konuşmayacak kadar geniş konuşabilir diyor. Yani demek? Mesela, bir şey veriyorum. Adam burada odada oturuyor. Sen de bir adamın yanında diyelim çalışıyorsun. Adamı biri arıyor. Sen telefona bakıyorsun. Diyor ki ordam. Diyor. Adam da sana yapıyor ki, var dedim mi sen yandın. <gülüyor> en geç gün kavuşan. Sen de ne yapacaksın? Anlatamıyor musun? Şimdi zaten bu cep telefonları çıktı kolay iş. Şimdi demek söylemek şey kablo diye çekip bittiriver. Cep telefon. Çıkıyorsun öbür odaya gidiyorsun. Adamın olmadığı odaya. Diyorsun ki burada yok. <gülüyor> onun için üç g işleri bu işe gelmez <gülüyor> görüntülü de o zaman sakata gider diyorsun ki burada yok var mı odada adam yok, yok. yok. yalan mı yok, anladın doğru. mı <gülüyor> hadis-i şerif diyor ki inne fil mealiyiz le men durheter aliketi yalandan kurtulursun hem Allah sormaz hem bu. Seni zorlamaz. Ama burada tabii kimsenin menfaati, malı, mülkü karsı bir şey olmaz. Yani kuyumcuyu soyuyorlar, adam seni arıyor, bizim dükkan duruyor mu? O da diyor duruyor. Yani betonlar <gülüyor> duruyor. Mançığı soyuldu. Geçeli adama geldim malının baktım. Öyle olmaz mı? Millete zarar verecek gibi konuları demiyorum. Ama belki böyle sıkıntılı şeyler oluyor. Adam e, zikir yapıyor, konuşmaması lazım. E, bir şey arıyor yani hakikaten bin, beş bin tane bir şey okuyacak iki de konuştuğumuz hepsi şey bozulacak e adam da nazlı bir adam e ben konuşmadım diyecek böyle bir durumlar olabilir yani insanlık hali bir zarar da yok orada cenaze yok ölen yok kalan yok e, bu meselelerde efendim niyet ediyorsun ki burada yok e, diye bu niyetle e, yalan konuşmamak için talizli ve kinayeli bazı konuşmalar vardı. bu kinayeli konuşmalar ne yapar? İnsanı yalandan kurtarır! Resulullah sallallahu aleyhi adamlar geldi, e, deve istiyorlarına, cihada gelecekler, tebuk seferiydi herhalde. Dedi, yavrusun Allah'a işte benim fakirim, demem yok, gelmek istiyorum sana. Dedi, ahmülüke alâ veledinlâkın, seni bir deve yavrusuna bindiririm dedi. Diyince adam da tabii, ya razıqallah dedi bin kilometre yol yani deve yavrusu beflası çeksin falan <gülüyor> başladı şöyle ben ben büyük de büyüklü oran ya dedi büyük deve de deve yavrusu değil mi dedi be <gülüyor> yani büyük deve de ama dedi oran ya yalan değil dedi şaka yapıyorum sana bir deve yavrusuna bitiririm seni ama şimdi yalan yok ki anladın mı yani şakalaşma da olabilir ama yalan olmayacak lava çok dikkat edeceksin hani hurmaları yediler de Efendim e, çekirdekleri Hz. Ali'nin önüne yığdılar mesela Hz. Ali'nin önüne yığdılar. Aa ne kadar yemişsin sen yavrum. Hz. Ali dedi bu çekirdekleriyle yiyenler daha fazla yemiş dedi yani. Sine ve zelah. Böyle zarar zalimler olur dedi. İnne cennet helâet kuruyol Koca karıya dedi cennette koca karılar girmek ki. Kadın ağladı ağladı bayağı da iş yer. Dedi nasıl olur ya Resulallah benim ne zararım var ya namaz kılıyorum. <gülüyor> koca karı, edeb-i koca karı olarak girmeyecek genç olacak öyle girecek yani yalan yok anladın? Mı? şaka olur, zarafet olur e, yani edebiyat olur e, bunlar başka bir şey ama söylediğin lafta abartma olmayacak, bire iki olmayacak yalan olmayacak, hainlik olmayacak, böylece Allah Teala sadakattan cümlemizi ayırmayacak inşallah, amin Şehana الله allahin alim al-ma'rif al-hadid ila Na'udzu bika min sharri ma sa'alukum Nabiyyuka Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Fa'udzu illa billahi ali al ma ma ma ma Allahumma Allahumma Allah'ım Rabbena el fümlenâ nurunâ ve fîrlenâ innikâ alâ tûl şeyd Ya Rabben âlem ve ya Kıyrân nâvf! Hepimizi muhafaza eyle! Ya Rabben! <sülye> Kurtluklarımıza nâil eyle! Korktuklarımıza emîn eyle! Bizden evvel ölmüşleren var ve rahmet eyle, kabirlerine nur eyle! Suriye'ye acil yardım eyle, her i acil yardım eyle! Oradan hicret etmek durumundaki alemleri yeniden vatanlarına dönmeye muvaffak eyle! <maracıl incorrect> Oradaki o hain rejimi iskaz eyle ya Rabben! <gülüyor> Libya'da da Ehl-i Sünnet üzere bir cem'iyet, bir yönetim kurulmasını nasip eyle ya Rabbi. Dünyanın her yerinde sünneti feraha çıkar ya Rabbi. Amin. Veya hayranlar. Gazze'ye yardım eyle, Soğanlar'a yardım eyle, Filist'e yardım eyle. Amin. Ya Rabbi yardım isteyen bütün müminler. İmdat eyle ya Rabbi. Amin, Amin. Allahümme. Allahümme salli ve sellem Allahümme. ve darip Allahümme. ala seyyidina hambelin nebiyin ümmi el habibil alil kadri el abimil cahil على آله وصحبه. وعلى آله وصحبه فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نستعين